708. konu, emir olduğu halde, manevi sorumluluktan kimler kurtulur? Hz. Ömer, Biş bin Asım'ı, Hevaz'in kabilelerinin zekatlarını toplamak için görevlendirdi. Biş vazifesine gitmek hususunda gecikti. Hz. Ömer onunla karşılaşınca, seni geciktiren nedir, bizim sözümüzü dinlemez misin, bize itaat etmez misin, deyince Biş, evet, sana itaat ederim. Fakat Hazreti Peygamber'den dinledim. Kim ki Müslümanların işine idareci tayin edilirse, kıyamet gününde o getirilir, cehennem üstündeki köprünün üzerinde durdurulur, eğer iyilik yapmışsa kurtulur, kötülük yapmışsa köprü delinir, o, yetmiş sene cehennemde yuvarlanır, derinliklerine gider, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun yanından mahzun olarak uzaklaştı, Ebu Zer ile karşılaştı. Ebu Zer, seni mahzun olarak görüyorum, dedi. Hazreti Ömer, nasıl mahzun olmayayım, dedi ve bir şeyden dinlediklerini aktardı. Ebu Zer, sen bunu Hazreti Peygamber'den dinlemedin mi, deyince Hazreti Ömer, hayır, dinlemedim, dedi. Ebu Zer, şehadet ederim ki, ben Hazreti Peygamber'den aynı hadisi dinledim, dedi. Ve hadisin sonunda, o simsiyah ve karanlıktır, cümlesini de ekledi. Acaba bu iki hadiseden hangisi senin kalbini daha fazla acıtır, diye sordu. Hazreti Ömer, ikisi de kalbimi acıttı, dedi ve o halde halifeliği benden kim alır, dedi. Ebu Zer, Allah kimin burnunu kırmış ve yanağını toprağa sürtmüş ise o alır. Fakat biz senden daha hayırlısını bilmiyoruz. Eğer adalet yapmayan birisine onu devredersen, bu sefer onun günahından kurtulamazsın, dedi.